و اهل العقدتهم من لساني يفقهوا بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع الْعَلِيمِ. Değerli kardeşlerim yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i Biz insanlara ve cinlere Bir kurtuluş rehberi olsun diye göndermiştir Kur'an-ı Kerim Kişinin dünyada ve ahirette Huzurlu mutlu olabilmesi için Kulun Razı olacağı bir hayatı sürebilmesi için Kulun Kendisini yaratan, rızıklandıran Rabbini kendisinden razı edebilmesi için insana bir rehberdir, bir yol göstericidir, bir öğreticidir ve ilahi bilgi kaynağıdır, ilahi kelamdır. İnsanın dünyada ve ahirette sıkıntıdan, beladan, musibetten her türlü aklınıza gelebilecek ne tür sıkıntı var ise, ne tür bela var ise, bütün bu belalardan kurtulması için bir tedbirdir, bir önlemdir. Bir, uyarıcıdır. Aynı zamanda salih amel işleyenleri müjdeleyicidir. Bu sebepten dolayı Kur'an-ı Kerim'in mesajını, sunmuş olduğu risaletini en iyi şekilde algılamak zorundayız, anlamak zorundayız. Her zaman deriz Kur'an-ı Kerim okumak sevaptır. allah Teala Kur'an'ı okuyun diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı okuyun diyor. Baktığınız zaman alimler, ülema Kur'an'ı okuyun diyor. Biz de okuyoruz. Peki bu biz nasıl okuyoruz? Onlar nasıl okumamızı istiyor? Biz bugün Kur'an'ı anlamak için okumuyoruz. Kur'an'ı anlamak niyetiyle mesajları nedir? Allah bize hangi gerçeği söylüyor? Hangi şeylerle bizi uyarıyor? Bizi neden neden sakındırıyor? Ne neye, neye davet ediyor? Bunun merak etmeden Kur'an okuyoruz ki bu çok büyük bir çarpıklıktır. Çok büyük bir yanlışlıktır. Kur'an'ı okuyun emrindeki esas gayeyi anlamamaktır. Kur'an'ı okumaktan gaye onu anla da ona göre tedbir al da hayatını ona göre tanzim et de kendini kurtar Allah'ın razı olacağı kul ol. Kur'an'ı okumaya davet eden Allah bunu murat ediyor. Kur'an'ı oku diye emreden peygamber bunu murat ediyor, bunu istiyor. Ama biz adeta en güzel hafızları getirtiyoruz. O güzel sesleriyle Kur'an-ı Kerim okuyorlar ve dinliyoruz, yarışmalar düzenliyoruz, birinciler seçiyoruz, sesi güzel diye, Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuyor diye onu methu, senalar ediyoruz ona, onu övüyoruz, onu el üstünde tutuyoruz, ona hayranlık duyuyoruz, ona gıpta ediyoruz, onu ödüllendiriyoruz. Dünyanın ta öbür tarafından sesi güzel diye cemaatimize Kur'an-ı Kerim okusun, sunsun diye kariler, okuyucular getiriyoruz. Ve dinliyoruz. Ama bu çok eksik bir şey. Çok da yanlış bir şey. Maksat, Kur'an-ı Kerim'in namesiyle Kulaklarımızı zevklendirmek Kalplerimizi zevklendirmek Dinlenmek Oh ne güzel ses Ne de hoş ses demek değildir Kur'an-ı Kerim bu maksatla okunmaz Kur'an-ı Kerim insanları rahatlatacak olan bir name Bir müzik Bir şarkı değildir Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman insan rahatsız olmalı, rahatsız olmalı. Diken batmalı ona. Eyvah! Ben neler yapmışım, burada Allah neler diyor. Bak şurada hata yapmışım, doğrusu buymuş. Ben şu şu hataları yaptım, Allah bu hataları yapanlara azap tehdidi gönderiyor. Eyvah ben ne yaptım deyip, inci inci terlemesi lazım bir insanın. Ayağına diken batması lazım Sırtı diken diken olması lazım Gözlerinde yaş olması lazım Kalbinde burukluk olması lazım Kur'an-ı Kerim Okuyan Okutan Dinleyen insanda bunlar olması lazım Bunlar yok Ancak Çok güzel okuyor Ne de güzel okuyor Oh be bu değil. Allah'ın kastı vallahi bu değil. Peygamberin istediği şey vallahi bu değil. Kur'an-ı Kerim okunduğunda insan ibret almalı. Alnında boncuk boncuk terler olmalı. Kalbinde korku olmalı. Eyvah ben ne yapıyorum demeli. İnsan ağlamalı. Yaptığına ağlamalı. E bunlar olmuyorsa Kur'an-ı Kerim niçin okuyorsun? Niçin dinliyorsun? Bunlar olmalı. Bunun için Kur'an var. Ders olsun diye, ibret olsun diye, uyarsın diye, tehlikeyi dile getirsin diye var. Maalesef bu asrın insanı Gerçeklerle yüzleşmekten korktuğu için bunlar yapmıyor Bunları yapmıyor Çok büyük hafızlar Güzel sesli hafızları getirtiyor Para veriyor Dinliyor Güzel namesini Kur'an-ı Kerim'in o güzel namesini Dinliyor Oh ne de güzel okudu diyor Sevap da aldık diyor Bu iş bitti diyor Vallahi Allah'ın kastı bu değil. Kur'an-ı Kerim'i okuyun da kulaklarınız zevk alsın. Ne de güzel nameli okudu desinler diye Kur'an-ı Kerim'in okunması, okutulması, dinlenilmesi söz konusu değil. Allah bunu istemiyor. Peygamber bunu istemiyor. İbret almayı istiyor. Kur'an'ı okuduğun zaman anlamanı istiyor. Kur'an'ın mesajları kalbine ulaşsın. ona, Ondan ibret al. Ondan ders al. Ondan bilgi al. Ondan haber al. Kur'an-ı Kerim'e göre hayatını yönlendir. Kur'an-ı Kerim'in doğrularına göre hayatına yön ver. Kendine çeki düzen ver. Kur'an bunun için vardır. Bunların hiçbiri yapılıyor mu? Bunlar yapılmıyor. Maalesef. Yüzlerce, binlerce Kur'an-ı Kerim kursları veren kurslarımız var. Sadece Kur'an'ın hafızlarını yetiştiriyoruz. Çok iyi okuyanları yetiştiriyoruz. Anlayanları yetiştirmiyoruz. Dikkat edin. Hafız. Hafız. Hafız. Besmele'nin manası ne hafız? Bilmiyor. Fatiha suresinde Allah bize ne diyor hafız? Bilmiyor. Vallahi bu hafız değil. Ha, yemin ederek konuşuyorum ki anlayın diye. Bu hafız değil. Bu sadece ezberlemiş. Niye ezberlediğini bilmiyorum. Biz... Hafızlarımıza aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i anlatmalıyız. Anlamalarını sağlamalıyız. Hafız ezberlemiş olduğu ayetlerin manasını da bilmeli. Ve insanlara bu manaları anlatmalı. Yoksa aman para topla, aç Kur'an kursunu, insanlar Kur'an'ı öğrensin yüzünden okumayı öğrensinler ama Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmesinler. Allah ne diyor bu Kur'an'da? Onu öğrenmesinler. Bunun için gayret sarf etmiyoruz. Kur'an'ın kabuğuyla uğraşıyoruz, kabuğuyla. Ruhuyla değil. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmek için de gayret sarf etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'i öğreten eğitim yuvaları bu konuya ağırlık vermesi lazım. Hiç de yok değil ama birçoğunda maalesef Kur'an-ı Kerim'in manasını öğretecek olan Kur'an kurslarımız yok. Ne var? Öğrensin Arapçasını. Ezberlesin, hafız olsun, bitti. Hafız, aferin hafız. Al sana şey, bir tane belge, hafızlık belgesi gelen giden sana hafız der namaz kıldırırsın iyi bu hafızlık değil bu Kur'an-ı Kerim'i etme değil bu Kur'an-ı Kerim'in namesini, kelimesini, manasını bilmeden hıfzetmedir ki yetersizdir yetersizdir eksiktir yarımdır hafız Kur'an-ı Kerim'i ezberleyecek manasını da bilecek biz buna Arapçayı da öğreteceğiz okuduğu ayetin manasını takır takır takır takır verecek anlatacak hafız budur yoksa hafızsın neyin hafızısın bilmediğin kelimelerin hafızısın yok öyle bir şey öyle bir şey olmaz biz buna önem vermedik işte Buna önem vermediğimizden dolayı Kur'an-ı Kerim hayatımızdan çıktı gitti. Kur'an-ı Kerim ile aramızda hiçbir bağlantı yok. Sorsak şimdi mesela Fatiha suresinin birinci ayetinde Allah ne diyor? Cevap veremeyiz. Hafıza sorsak, Hafız gel. Fatiha suresinde Allahu Teala ne buyuruyor? Anlat bakalım Hafız. Vallahi bilmiyorum orada Allah kelimesini anlıyorum ama Gerisi yok. Bu mu yani? Hafızlık bu mu? Kur'an'ın hıfzını yapmak bu mu? Kur'anı anlamak bu mu ya? Bu değil. O yüzden değerli kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in yeniden burada öğrenmek çalışan kardeşlerimiz var. Ellerinde Kur'an-ı Kerim geç de olsa, biz bu Kur'anı öğrenelim diye gayret sarf eden kardeşlerimiz var. Allah hepsinden razı olsun, niyetlerini kabul eylesin. Azim versin, güç versin, fehim versin, anlayış versin, kabiliyet versin. Yalnız onlara tavsiyem tavsiyem okudukları her ayetin manasına da baksınlar. Burada Allah ne diyor? Yoksa gerisi olmaz. Allah'ın ne dediğini bilmeden o ayeti okudun. Nedir faydası sana? Hiç yok. Bu böyle. Versem size şimdi İngilizce bir kitap okudun. Anlamadın ondan bir şey. Ne faydası var yok? Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman illaki maalli Kur'an-ı Kerim'den Türkçe karşılığını okuymak Türkçesinden manasını anlayamadık, malinden tefsirine bakmak lazım. Sahabe, peygamberimizin arkadaşları Kur'an'ı böyle okuyorlardı biliyor muyuz? Bir ayeti alıyorlardı, ezberliyorlardı, manasını öğreniyorlardı, aralarında müzakeresini yapıyorlardı. Bu ayet bugün indi peygambere. Şu ayet indi. Hangi ayet indi? Efendim şu ayet indi. Oku bakalım oku. Ezberledim. Manası ne? Böyle. Ha, Burada Allah şunu söylüyor, bunu söylüyor, öbürü diyor. Ha, bunu da söylemiş olabilir, öbürü diyor. Bunu da söylemiş Aralarında müzakeresini yapıyorlar. Sonra hayatlarına tatbik ediyorlar. Ondan sonra diğer ayete geçiyorlar. Hakeza onu da aynı işleme tabi tutuyorlar. Biz böyle yapıyor, yapıyor muyuz? Yok. Bunu kim yapıyor? Sahabe. Sahabe kim? Peygamberimizin ilk talebeleri değil mi? Peygamberimizin yetiştirdiği insanlar, ilk Müslümanlar. Kuntum hayra ümmetin, uhricetlin nas. İnsanlık alemine çıkartılan en hayırlı ümmet, sahabe ümmet. Müslüman ümmet. O ümmetin ilkleri Kur'an-ı Kerim'i böyle anlıyorlar idi. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Hocam sen o şeyi karıştırma manasını, tefsirini orada ne yazıyor, ne yazmıyor o beni pek şu anda ilgilendirmiyor şu anda ben onu düzgün okumaya çalışıyorum düzgün okuyabilirsem yeter yetmez az çok eksik de okusan manasını bilmeyin daha önemli harfleri tam çıkartamayabilirsin sen Arap değilsin çıkartamayabilirsin harfleri tam olarak ama biz bugün öyle oldu ki, Kur'an kurslarımızda Araplar iyi okumuyor, biz daha iyi okuyoruz, bu harf böyle çıkar, onlar çıkartamıyorlar. İddiasında bulunarak, efendim, mahreçleri çok iyi yapmaya çalışıyoruz, aman şöyle çıkacak, boğazdan çıkacak, şöyle yapacak, böyle yapacak, olmadı hocam efendi, 40 sene beri hayır çıkartamıyorsun, Ha'yı çıkartamıyorsun, aynı çıkartamıyorsun. Uğraş. 40 seneden beri ayına uğraş. Ya Allah'tan kork. 40 seneden beri Kur'an bu kadar uğraşacağına şu Kur'an'ın manasına bak ne diyor? Yani Kur'an-ı Kerim'in aynını, ha'sını çıkartana kadar yani bunu da çıkartacaksın ama yok olmadı şurası iyi olmadı, burası iyi olmadı deyip de adamın ömrünü elinden alacağına ona Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Bunu anla. Ha, o da lazım ama yani sen işin gücün taktın o kafayı illa çıkaracak. Olmadı şuradan, olmadı buradan, olmadı. Bu değil. Maksat bu değil yani. Hayatımız bununla geçiyor ya. Hayatımız mahreçleri çıkarmak. Harflerin çıkış noktaları. Uğraş. Evet tamam da. E gel de bir de de ki Allah tamam bu kadar uğraştık da bunun bir harfini çıkarmak için manasını şey ne diyor bu kelimede Allah ne diyor şu ayette Allah ne diyor bunu öğretmemiz lazım bu hep unutuluyor böyle bir tarafa, bir tarafa kalıyor hep böyle işte namesiyle uğraşıyoruz namesiyle kimisi yazmayla uğraşıyor güzel güzel yazacak adam namaz yok niyaz yok hat sanatıyla uğraşıyor Yazıyor ayetleri öyle kapının üzerinde mesela orada var mı? Uğraşmıştır mesela sanatçı adam. Böyle yazar. Hat sanatı. Namaz kılıyor musun? Yok. Kur'an okumasını biliyor musun? Yok. Ben Allah'ın kelamını yazıyorum. Yok öyle dava yok. Allah'ın kelamını yazmanı istemiyor Allah senden. Anla onu yaşa. Müslüman gibi Müslüman ol. Namazını kıl. Sen o. Uğraşıyorsun. Sanat eseri efendim. Hat Kimisi hat yapıyor, kimisi Kur'an-ı Kerim'i daha güzel nasıl okuyabilirim? Bununla uğraşıyor. Tamam. Güzel oku da etkili oluyor güzel okumak. Etkilidir yani. insanların kalbine işler, hoşuna gider. Ama esas gaye bu değildir. Esas gaye Kur'an-ı Kerim'i insanlara anlatmaktır. Anlatmaktır. Bu Hoca Efendi çok güzel okudu. Sesi çok güzel. Oh! güzel bir dinleti sundu bize ziyafet sundu heh maksat hasıl oldu elhamdülillah heybey sevap doldurduk hadi gidiyoruz bu değil böyle bir şey yok dediğim gibi baştan söylediğimi tekrar söylüyorum Kur'an-ı Kerim'i okuyun derken Allahu Teala diyor ki yani mesajımı oku da anla anla da yaşa anlat. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim oku deniyor. Yoksa anlamadığınız şeyi anlamasanız da okuyun. Maksat okumaktır. O bise düz kadar okuyun. Hatimler indirin. Gece gündüz okuyun. Hatimler indirin. Vallahi billahi bu maksat bu değil ya, bu değil. Maksat Kur'an-ı Kerim kalpte olan hastalıklara şifadır. Şifaun lima fissulu. Kalpte meydana gelen nifak hastalığına Şüphe hastalığına, Allah'ı unutmaya karşı Kur'an-ı Kerim ilaçtır. Okursun ama manasıyla okuduğun zaman, manasını anladığın zaman kalbindeki hastalıklara şifa olur. O şüpheleri atar, tamir eder seni. Dünyaya saplandığın zaman söker alır seni oradan. Gel bu tarafa der, nereye gidiyorsun? Niye boşluklarla uğraşıyorsun? Dünyanın boşluğunu anlatır sana. Dünyanın oyun ve eğlence olduğunu anlatır sana Kur'an-ı Kerim. Çoluk çocuğun oyun ve eğlence olduğunu anlatır sana Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim şehvete, lezzete, hevaya, hevese daldığın zaman çök, söküp seni alır oradan hak yola getirir Kur'an-ı Kerim. Manasını bildiğin zaman bu olur. Bilmediğin zaman bu olmaz. Vallahi olmaz. Nasıl olsun? Yani yemin ediyorum ama niye yemin ediyorum? Bu abestir ama yani... Söylediklerimden çok emin olduğum için bunu söylüyorum. Çok ciddi ve önemli bir binaen bunu söylüyorum. Çünkü bunlar ilk defa duyuyorsunuz belki yani. Bu hoca neden bahsediyor ya? Bu nasıl bahsediyor? Neden bahsediyor? Tutmuş tuhaf tuhaf söylüyor. Daha önce böyle şey duymamıştık falan diyorsunuz ya o yüzden yeminle konuşuyor. Tamam. O O yüzden Öyle bir şey yani Daha önce de anlattım Amene Resulü burada okuruz Bir vatandaş Şuradan kalkıp da gitmez Dinler Ama dersin ki Amene Resulü bimâ unzile ileyhim Rabbihi vel mu'minûn Cenab-ı cemaat Teala bu ayette diyor ki Resul iman etti Kendisine indirilenen Resul Nebi, Peygamber iman etti ve müminler de iman etti diye başlıyorsun anlatmaya Allah'ın dediğini cemaatin yarısı kalkıp gidiyor. Siz söylemiyorum ha ben görev yaptım yüzü görev yaptığım yerlerde bunları çok gördüm yani Vaaz etmeye başladığın zaman şşt, kalkar. <gülüyor> Arapçasını okuduğun zaman uuu tamam değil. Malini verdiğin zaman kalk gidiyor. Bu nedir? Şeytan kandırıyor işte. Şeytan diyor. Dinlemek. Gerek yok. Rahatsız. Ol. İnsanlar gerçeklerle yüzleşmek istemiyorlar. İnsanlar Allah'ın azap tehditlerini duymak istemiyorlar. İnsanlar hatalarının yüzlerine söylenmesini istemiyorlar. Al gülüm ver gülüm. İnsanlar bunu istiyor. Al gülüm ver gülüm. Suya sabuna dokunma hoca. Anlat. Allah gafur rahim. Allah çok bağışlayıcı, çok afedicidir Allah bizi cennetine koymayacaksa kimi koyacak yahu? Hadi oradan sen de korkutuyorsun bizi falan. Ne diyor bu hoca efendi? Deyip insanlar böyle mantıklarla, böyle felsefelerle hayatlarına devam ediyor. Azallah, şebbücülü. Değerli Kardeşlerim Bir Boş vermişlik Bir sarhoşluk Almış başını gidiyor Kur'an-ı Kerim'i Anlamadan ölen bir insan Baştan sona Allah burada ne diyor ya Hiç merak etmeden Ölen bir insan Boş Boş, boş bir insandır. Niye geldi ha bu dünyaya? Vazifesi neydi? Görevi neydi? Nereye gideceğiydi? Ne yapması gerekiyordu? Bunları bilmeyen, merak etmeyen, tedbir almadan da gidemeyiz sanır. Ya nasıl olur da cep telefonuna gelen uyduruk, kaydırık falan şirkette %10 indirim var ilanını okumak için, açıyorsun bak Arkadaşlar dur abi, mesaj geldi bakayım ne diyor burada. Okuyorsun. Ya Allah'tan gelen mesajı niye merak etmiyoruz ya? Bu ne kadar büyük çarpıklık dur ya. Allah'tan gelen mesajdır. Bu Kur'an-ı Kerim hep bu Kur'an-ı Kerim. Allah'tan gelen mesaj. Allah'ın mübarek kelamı. Allah'ın mübarek kelamı. Ya bunu sen nasıl... Merak etmesin. Bu Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumazsın ya? Nasıl? Allah burada ne diyor bana? Gel bir bakayım arkadaşlar. Durun ya dünya. Dur. Dünya dur. Allah'tan bir haber geldi. Allah bana hitap etti. Durun. Hayat dursun. Nefes bile almayın ya. Durun. Ne diyor bu Kur'an-ı Kerim? Bakayım ya. Dememiz lazım iken. Açık. Bakalım. Az doğdu. Bir cenaze varsa oku. Cenaze oldu çocuklar indirin Kur'anı Yasim oluyor Bu mu İslam ya? Kur'an-ı Kerim bunun için mi geldi? Arafedir yarın bayram. Alın Kur'an-ı Kerim'i gidin mezar üstüne. Ölülere mezar okuyun. Şey Kur'an-ı Kerim okuyun öllere. Ya sen diriye niye okmadın bunu diriye diriye lazım bu başta. En başta bu diliye lazım, ev halkına lazım, ey baba, ey veli, niye çocuklarını toplayıp da, çocuklar gelin oturun. Allah burada bize hitap ediyor. Ben de bilmiyorum ama burada manasını okuyacağım size. Gelin bakalım dinleyin beni. Allah bize hitap ediyor. Allah anneye hitap ediyor. Allah babaya hitap ediyor. Allah abiye hitap ediyor. Allah amcaya, dayıya, teyzeye hitap ediyor. Allah bunlara sorumluluklar veriyor. Hükümlülükler veriyor. Gelin bakalım dinleyelim Allah ne diyor yahu. Lütfen. Demiyoruz demiyoruz demiyoruz demiyoruz demiyoruz bunu yapmıyoruz bunu yapmıyoruz. Yaptığımız ne? Arefe günah git mezarlığa okuyun. ölü var okuyun hatim indirin. Ya, bu değil. Kur'an-ı Kerim mezarlıkta okulmak için indirilmemiştir. Kur'an-ı Kerim ey ölü kalk namaz kıl der mi yahu? Oruç tut der mi? Yalan konuşma ey ölü der mi? Adam gitti zaten. Adalet adaletli ol. Alışverişinde adaletli ol. Faiz yeme ey ölü. Zina etme ey ölü. Hakkı konuş ey... Der mi ya böyle bir şey olur mu? Kur'an insana hitap eder yaşayan insana hitap eder yaşayan insanın hayatında inkılap yapmak ister şeytana kulluktan tağuta kulluktan onu söküp Allah'a ait olduğu yere onu çekmek götürmek ona Allah'a kul etmek ister Kur'an maksadı budur değerli kardeşlerim ama biz bunları yapmıyoruz yapmadığımız için hep şikayetçiyiz diyoruz ki efendim Ha burada rezalet var. İnsanlar açık saçık, namaz yok, niyaz yok, camiler bomboş. Hiç kimsenin umrunda değil, hiç kimsenin namaz, niyaz, Allah, kitap umrunda değil. Eskiden çok iyiydik, şimdi olduk, perişan olduk deyip şikayetçi oluyoruz. Ey baba, ey büyük veli, yahu sen çocuğun, seni değil mi bu sokakta gezen çocuk yahu? Bu çocuk nereden çıktı, nereden geldi bu yahu? Bunu sen yetiştirmedin mi ya? Bunun kıçındaki o daracık pantolonunu sen almadın mı? Kim aldı bunu? Pansı gibi Sen Sen verdin. nasıl sonra şikayet, şikayet. Değerli kardeşlerim yani hepimiz bu konularda eksiğimiz var ve bu konuları konuşmamız lazım. Bak geçen şimdi sahil camisinde darıcada tesettürden bahsettik. Oradan cemaatten biri çıkmıştı bir kaç kişi. Hocanın da işi yok da milletin gençsizine karışıyor mi? Yahu kardeşim hoca karışmıyor. Nedir bu konu? Hoca karışmıyor ki. Hoca kim oluyor ya? Aha Allah karışıyor. Ayetler var. Nur suresi 30. 30. ayet. Ahzap 59. Kılık kıyafetine Allah karışıyor, hükmediyor. Öyle yap diyor. Daracık maracık giyme, şeffaf giyme, daracık giyme. Kısa giyme diyor. Çekici olma diyor. Çekiciliğini kocana sakla diyor. Ey bayan. Sokakta bütün insanların gözü sende olacak şekilde al benili gelme. Bunu söylüyor. Ama bunu söylüyor. İnsanın rast rahatsız, rahatsız yani diye. Niye? Nereden çıktı ya? Rahat, rahat, rahat işte iyi geçiniyorduk yani. Gidiyorduk. Niye geldi hoca efendi karıştırıyoruz günçler ya? Değerli kardeşlerim. Hepimiz mesulüz. Yani bizler de mesulüz. Hasbel kader. Bizlere Allah ufak tefek ilim vermiştir. Bunları anlatmamız lazım. Şimdi yani küfür yesek olsun sorun yok yani. Ama anlatmamız lazım. Yoksa var ya kendimizi cehennemden kurtaramayız. Vallahi kurtaramayız. Anlatacağız ya. Biri gelse tükürse, dövse ulan canını alırım sen ne konuşuyorsun dese. Desin abi sorun yok. Ne ya? Yani. Nedir yani? Bunlar anlatılması lazım. Herkes cenneti amelleriyle birlikte, salih amelleriyle birlikte satın alması lazım. Hocam, söylüyorsun adam sana ters bakıyor, küfür küfrediyor, ya ne karışıyorsun diyor. Hocam anlamıyor bu insanlar. Ya boşver hocam anlatma ya, ne gerek var işine bak ya, diyen kardeşlerimiz de oluyor. Yok öyle değil. <gülüyor> Yok öyle değil. Söyleyeceğiz kardeşim ya söyleyeceğiz, güzel güzel anlatacağız. O, o gelecek sana bir tokat atacak. Sana icabında affedersiniz küfür edecek. Bilmem ne yapacak. Olsun. Bunlar olmalı ya. Olsun ya. Allah için dersin ki ya Rabbi senin için biri bağ geldi, bir tokat attı. Biri geldi bana bir küfretti vallahi. Senin dinini anlattığım için ayetlerini insanlar anlatırken bir hoşuna gitmedi sema indirdi bir tane. Olsun. Değil mi? Şahit olur yani ya bu şeyler. Olacak yani. Bunlar şahit olur. Yoksa ne işe yararız ya? Olacak. Ama şu var ki biz çok zayıf insanlarız. Ufak bir musibette cazır diyoruz. Hemen. Cazır diyoruz. Aman diyoruz. E yani devrilerim yanıyor. Dayanamıyorum. Sabır yok. Geçmişteki insanlar ne kadar büyük sabır gösterirlerdi. Şimdi sabır göstermiyoruz. Sabır göstermediğimiz için, tepkiden de çekindiğimiz için emri bil maruf yapmıyoruz. Doğruyu, hakkı, Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırmıyoruz. Münkerden, kötülüklerden insanları alıkoymak için gayret sarf etmiyoruz. Maalesef, maalesef, maalesef, maalesef. Nereye gidecek bu işin sonu? Vallahi kendimizi kurtaramayacağız bu gidişten ya. Yani ne hoca hocalığını biliyor ne cemaat cemaatini biliyor ya. Ama camilerimiz açık elhamdülillah ezanlar okunuyor. Hoca efendi namazını kıldırıyor. Herkes namaza cıcık cıcık gidiyorlar. Bu yani ama hep böyle gidiyor. Böyle olmaması lazım hani. Bu yeterli değil. O cemaati ilmek ilmek işleyeceksin. Güneş gibi hepsi parıldayacak. Hepsi dışarı çıktığı zaman Allah'ın nurunu yayan Böyle nurlu insanlar olacak. Hakkı adaleti anlatan, insanları hakka çağıran elçiler olacak. Bu şekilde cemaati örgütlemek, bu şekilde cemaati eğitmek lazım. Yoksa kıl namazı çık dışarı, kıl namazı çık dışarı, gel git, gel git. Bu değil. Namaza gelen insan gelirken eğer namaz kılmayan orada bankta şurada burada oturan bir insanı gördüğü zaman caz etmesi lazım ha burası eyvah bu gitmiyor ya eyvah aa bak çağırdı Allah çağırdı bak namaza hayya <gülüyor> alessalah namaza gelin hayya alel falah kurtuluşa gelin dedi ama gelmiyor ya eyvah eyvah buna ne anlatsak ya ha kardeşim selamun aleyküm ya hadi ben namaza gidiyorum sen de gelir misin ben güzel kardeşim demesi lazım Diyemiyor mu? Diyemiyoruz. Ulan ne karışıyorsun sen? Adam küfreder, şimdi şey yapar. Endişesi taşıyoruz. Ama demek lazım, demek lazım, demek lazım, demek Allah'ın bize vermiş olduğu bir farzdır. Demek lazım. Geliyor çocuğumuza, çocuğumuza anlatmamız lazım. Değerli kardeşlerim. Yani eksiğimiz çok. Eksiğimiz çok. Bu eksikleri tedarik etmemiz lazım. Ama en azından burada şu konuşmaları yapmamızın sebebi, şunu bilmemiz lazım. Efendim. Her şey süt liman değil. Her şey olduğu gibi çok güzel. İslam çok güzel yaşanıyor. İslam toplumda hakim. Maşallah ezanlar. Budur işte ya. bu, Böyle kendimizi aldatmayalım. ya, Aldatmayalım kendimizi. Böyle değil böyle değil. Yok böyle bir şey ya. Çok eksiğimiz var. Çok eksiğimiz var camilerimiz. Boş. Sokakta kadınlarımızın, kızlarımızın kılık kıyafeti iyi değil, yetersiz, yetersiz. Çocuklarımızla yeterince ilgilenemiyoruz, onlara Allah'ı anlatamıyoruz, peygamberi anlatamıyoruz. Onları namaza, niyaza alıştıramıyoruz. Çok eksiklerimiz var, acayip eksiklerimiz var, acayip eksiklerimiz var. Bunları en azından bu konuşmalarla birlikte, ya böyle şeyler de varmış demek ki, bu hoca bunları söylediğine göre, demek ki bazı eksiklerimiz de varmış demek için bu konuşmaları yapıyoruz. Asla şu aklınıza gelmesin. Ya bu adam konuşuyor ama sanki kendisi çok iyi. Vallahi iyi değil. Bak yeme diyorum. İyi değil ya. Ama işte konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz? Biz, ben sizin kardeşlerimizim, siz benim kardeşlerimsiniz. Biz hasbihal yapıyoruz. Hasbihal. <gülüyor> Dertlerimizi aramızda konuşuyoruz. Kesinlikle bu hoca böyle konuştuğuna göre kendisini bir şey zannediyor falan demeyin ha. Bizde çok günahlarımız var Eksiklerimiz çok hasbihal ediyoruz. Siz de gelin bana söyleyin. Söyleyin hoca efendi. Şu hatam var. Etme bunu. Örnek bir insansın. Böyle yapıyorsun. Değil. Güzel bu da, toplumda bizi utandırmayın. Kenara çekil de söyleyin. Yani bunları bekliyoruz sizden de aynı zamanda. Gerçekten bunları bekliyoruz. Samiyetle bunları bekliyoruz. Birbirimize hakkı hatırlatan hakkı emreden insanlar olalım. inşallah. İnşallah. Birbirimizin şahitleri olalım. Birbirimize yapmış olduğumuz bu tavsiyelerden dolayı da çok güzel sevaplar alacağız. Kesinlikle. Çocuğuna tavsiyede bulunduğun sevap, eşine tavsiyede bulunduğun emirde bulunduğu sevap. Ha, bunlar çok güzel şeyler. Bunları yapmamız lazım. İşin kabuğunda olmamız lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'le ilgili mesajlarımızı az çok anlatmaya çalıştık değerli kardeşlerim. Bun, bunları bu konuda çok iyi konuştuk. E, yani mesajlar almış Olmamız lazım Yanlışlarımızı anlatmaya çalıştım Sonradan gelen kardeşlerimiz başta ne dediğimi Bilmiyorlar ama Kısacası Kur'an-ı Kerim'i Anlamak Mesajı anlamak Okumaktan kasıt budur Anlamak için okumak Anlamamak için okumak olmaz Anlamak için Yaşamak için fehmetmek için Düşünmek için, tedebbür etmek için, tezekkür etmek için Kur'an-ı Kerim okunur. Allah bu yüzden okuyun der. Bu hedefle, bu gayeyle okuyun der. Peygamber de bu gayeyle okuyun der. Biz de bu gayeyle okumamız lazım. Kur'an-ı Kerim süs kitabı değil. Mezarlık kitabı değil. Cenazelerde okulan kitap değil. Kur'an-ı Kerim bizi cennete götürecek olan ilahi kelam kalbimizdeki nifak hastalıklarını tamir edecek olan usta Kur'an böyle algılayacağız inşallah beni dinlediğiniz için Allah razı olsun Allah cümlemizin eksiğini gidersin. Yüce Rabbimiz hastalarımıza şifa, boşlarımıza eda nasip eylesin Yüce Rabbimiz vatanımıza, milletimize birlik, beraberlik nasip eylesin vatanımıza milletimize, İslamımıza, ezanımıza, Kur'anımıza, din kardeşliğimize kasteden iç ve dış düşmanların ıslahı mümkünse onları ıslah edesek. Islahları mümkün değilse Kahhar ismiyle onları kahroperişan. Rica Rabbimizden niyazımız odur ki bizlere vermiş olduğu bu sağlık, bu selamet, bu afiyet, bu emniyet bu huzur nimetini üzerimizden almasın. Ya Rabbi üzerimizde vermiş üzerimize vermiş olduğun sağlık selamet, huzur, kardeşlik emniyet ve güven nimetini üzerimizden kaldırma Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri bizlere doğru yolu gösterdikten sonra bizleri doğru yoldan şaşırtma Ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an'dan ibret çıkarmayı, onu hayat rehberi edinmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi Kur'anımıza, İslam'ımıza kim besleyen kim besleyen iç ve dış düşmanları kendi dertleriyle bertaraf eyle. Kendi dertleriyle onları meşgul eyle. Onların dinimize, kardeşliğimize, İslam'ımıza, mukaddesatımıza, camilerimize hakaret etmelerini etmek etmekten onları men eyle. Onları uzak eyle ilahi. Günahlarımızı affeyle ilahi. Kalplerimizi sana giden yola doğru aç. İlahi hatalarımızı anlamayı ve ondan kurtulmayı, tövbe etmeyi, inabe ile sana dönmeyi bizlere nasip eyle ilahi. Kızlarımıza örtünmeyi nasip eyle. Gençlerimize secde, ruku, kıyam, namaz, niyaz İyi huy, güzel huy nasip eyle. İlahi, her türlü hatadan, dilimizden, gözümüzden, kalbimizden, elimizden, ayağımızdan, sadır olan hatalardan pişmanlık duyuyoruz. Sana sığınıyoruz, affetmeni senden niyaz ediyoruz. Bizleri affeyle. Bizleri cennetinle, cennetinde, cemalinle müşerref eyle. Cehennem azabından cümlemizi koru ya Rabbi kabir azabından cümlemizi koru ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, mahşer günü, bütün insanların terden, güneşin yakınlaşmasından dolayı terden bunaldığı o günde, ya Rabbi, sancağın altında gölgelenmeyi bizlere nasip eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin havzu kereminden içip, güven içerisinde Cennetliklerin içerisinde mutlu, güven duyan, huzur duyan insanlardan olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Son nefeste buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kelime-i şahadetiyle çene kapamayı bizlere nasip eyle. Amin. Subhan rabbik rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve'l hamdulillahi rabbil alamin. Fatiha. Allah oh.